Merhaba, Adana'da hızlı kentleşme sonucu kişi başına düşen yeşil alan miktarının bir tabure kadar olduğu belirtildi. CHP Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, kentte park alanlarının yetersiz olduğuna dikkat çekerek imal düzenlemelerinde yeni bir anlayış getirilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık faaliyet raporu üzerinden değerlendirmeler yapan Ulaş Çetinkaya, kentsel dönüşüm alanlarının kent içinde kalmasının planlı bir gelişmeyi sağlamayacağını söyledi. Dönüşüm alanlarının 33 adet ve toplam 1600 hektar olduğunu belirten Çetinkaya, bu kadar çok kopuk alanın kentsel dönüşüm alanı olarak kent içinde kalması uyumlu planlı gelişmeyi sağlamaz. Manzara faktörü olan alanların yüksek yoğunlukla betonlaştırılmak istermesinin kente karşı işlenen en büyük bir suç olduğunu söyledi kendisi. Ayrıca plana gelişme sağlanmadığı için günümüzde Seyhan ve Yüreğir ovasında kaçak yapılaşmaya devam etmektedir. Park alanı miktarımız 1 milyon 424 bin 795 metrekaredir. Nüfusumuz ise 2 milyon 187 kişi. Bu hesaba göre kişi başı park alanı 0.65 metrekaredir. Bir başka ifadeyle oturduğumuz tabureden biraz daha geniş yeşil alanımız bulunmaktadır. Modern kent yönetim parçası olan coğrafi bilgi sistemi tamamlamasına rağmen harita yenilemelerinin yapılamamasını eleştiren Çetin Kaya, meslek odalarının belediyenin paydaşları sayılması ve onların da görüşüne önem verilmesi gerektiğini belirtti. Büyükşehir'in gayrimenkul gelirlerini etkin olarak yönetmek ve plan üzerindeki sosyal donatı alanlarını halka kazandırmaya yönelik çalışmalarında ve bütüncül planlama anlayışında ve bu uygulamalarının etkinleştirme hedeflerinde de eleştiren Çetinkaya, meclis gündeminde sadece mensubu bulunduğunuz partilerin olduğu ilçelerin bütüncül planları yapıldı. Seyhan ve Çukurova'nın binlerce hektar planı bekletilmektedir. Plan tadilatlarının da çoğunlukla yine aynı ilçelerden geldiğini görüyoruz. Ulaşım hedeflerinde raylı sistem ağını arttırma hedefi belirtilmiş ama henüz herhangi bir gelişme yok diye konuştu. Antalya'da Beydağları'nın en yüksek zirvelerinden Bakırlı Tepe'nin eteklerinde 1848 metrede yer alan Saklı Kent Kayak Merkezi'ne ulaşan 38 kilometrelik turizm yolundaki çam ağaçları otomobillerin geçilmesi için kesildi. Saklı Kent Antalya'nın batısında Beydağları'nın 2500 metre yüksekliğindeki zirvelerinden Bakırlı Tepe'nin eteklerinde yer alan bir kayak merkezi. Kayak sezonunun Aralık ayı gibi başlayıp Mart ayının ortasında bittiği tesislere Beydağları'nın geçen 38 kilometrelik karayoluyla ulaşılabiliyor şu anda. Turizm yolu olmasına rağmen aynı zamanda bölgedeki mermer ocakları nedeniyle günün her saati Tır trafiğinin de eksik olmadığı yolda karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı. Karayolu çalışmaları için 3 ihale yapıldı. Yolun 5 ve 15. kilometreleri arasını kapsayan 2 ihalede 1.772.000 liraya sözleşme imzalandı, çalışmalara başlandı. İlk etap çalışma kapsamında yolun 10 kilometrelik bölümünde yakın zamanda asfaltlama çalışmaları başlaması beklenirken yolun 15 ila 38. kilometrelerine ilişkin 3. ihale 14 Mart'ta yapıldı. İhalede teklif değerlendirme süreci devam ederken şartnameye göre ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 210 günde 23 kilometrelik son bölümünde asfaltlanma çalışmaları yapılacak. Ancak yolun söz konusu bölümünde virajlara da yol daralıp otomobiller yan yana geçemeyeceği gerekçesiyle çam ağaçlarının kesimine başlandı. Karayolları 13. Bölge Müdürü Şenol Altıok, ok, Saklıkent yolunda yapılan çalışmanın çok ciddi bir yol genişletmesi içermediğini iddia etti. Tehlikeli noktalarda geçişi düzenlemek için bazı ağaçların kesilmek zorunda olduğunu belirten Altıok, ok, onu da Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Gerekli olduğunu düşündüğümüz ağaçları ancak izin verirlerse kesiyoruz dedi. Bölgede abartı olarak değerlendirilebilecek sayıda ağaç kesilmediğini iddia eden Altok, Burada insan hayatıyla ilgili bir denklem var. Yol kenarında kökleri çürümüş ağaçlar var. Yol yapım çalışmalarında gerekli değilse onlara dahi dokunmuyoruz diye konuştu Kent. Cumhuriyet gazetesi Zorlu Holding'in eski karayolları binasının yerine yeni bir gökdelen inşa etmek istediğini öne sürdü. Zorlu'nun hayali yeni bir hançer başlığı yayınlanan haberde dönemin Çevre ve Şehircik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın hançer dediği zorlu sentrin önüne yeni bir gökdelen dikme planı yargıdan dönen Zorlu Holding bilirkişi değişikliğiyle amacına ulaşmayı hedefliyor. Karayolları binasının arsasına New York'taki ikiz kulelerin yerine yapılan gökdeleni dikmeyi planlayan Holding yeni bilirkişi raporunu bekliyor ifadeleri yer aldı. Aykut Küçükkaya'nın imzasıyla yayınlanan 30 Nisan'daki haber şöyle. Zincirli Kuyudaki eski kare yolları arasındaki tartışmaları odağında kentin en tartışmalı projelerinden Zorlu Center'ı inşa eden Zorlu Holding bitişindeki kare yolları 17. Bölge Müdürlüğüne ve 2009'da ihale karşılığında satın almıştı. Şirket kültür varlığı olarak tescili Türkiye'nin ilk asma cepheli binasının korunacağını duyurmuştu. Zorlu Holding Kare Yolları binası yıkıldıktan sonra farklı bir süreç izledi. Bina üzerindeki kültür varlığı tescenin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı ve bu dava ile ilgili 2016'da önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin sunulan bir kişi raporu binayı bir kez daha kültür varlığı olarak tescilliyordu. Zorlu Holding ise mahkemeye başvurarak bilirkişi raporunun dikkate alınmamasını talep etti. Bu talep sırasında Zorlu Holding mahkemeye kamuoyunda tartışma yaratacak projeyi şu ifadeyle önerdi. Bu yapının eskiden bulunduğu alanda mutlaka yeni bir yapı inşa edilmesi gerekli ise New York'ta 11 Eylül saldırısında yıkılan ikiz Kuleler örneğinde görüldüğü üzere aynı konumda onların kopyalarının yeniden inşası yerine saygı verilmişti. Bir ana fikirle tamamen yeni One World Trade Center Building projesini geliştirme yaklaşımını tercih etmek ve böylece gerçek anlamda mimari kentsel simge yaratmanın çok daha doğru olduğu ve benimsenebilir olduğu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.